Açık Dergi İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 23 Mart 2022 tarihli yayınımız bu. Melih Fereli ve Bill Fontana ile yapılmış bir alan kaydını bulacaksınız bu akşamın yayınında. Arterin Sesli dizi serisi kapsamında geçtiğimiz günlerde dünya premieri gerçekleşen Fil Fontana'nın İyon'un Yeni Sesi isimli ses video yerleştirmesi vesilesiyle sevgili dostumuz sanat yazar ve radyocu Evrim Altun'un Fereli ve Fontana'yla gerçekleştirdiği bir kayıt bu. Bu kaydı sizlere sunmazdan önce İyon'un Yeni Sesi'nden bahsetmek istiyorum. Fontana'nın İstanbul Boğazı'nın çeşitli noktalarında ve Şerefiye ile yere batan sarnıcında gerçekleştirdiği video ve ses kayıtlarını temel alan bir iş bu. Sanatçının Türkiye'deki ilk gizsel sergisi e, manasına da geliyor. İzleyicinin zaman ve mekan algısını kuşatan bu etkileyici eser Arter'in performans salonlarından Karbon'da izleyiciyle geçtiğimiz haftalarda buluştu. Ziyaretçiler Karbon'a girer girmez karşı duvarda Şerefiye sarnıcından görsellerin yer aldığı çok büyük bir projeksiyon perdesine doğru yönlendiriliyor burada bu katmanında gövselliğe ilaveten eden Fontana'nın şerefiye sarnıcında yaptığı ambisonik ses kayıtları bu duvara yakın konumlanan 8 hoparlörlük bir matris üzerinde duyuluyor. Karbon'un mimarisine uyarlanmış patlamış bir küp andıran perdeler üzerinde sunulan imajlar ve mekanla bütünleşmiş ses çeşitliliği ise sanatçının farklı yerlerden elde ettiği verileri hem ses hem de görüntü bağlamında araştırılmaya değer son derece büyüleyici bir mecra olan su aracılığıyla bir araya getirmekte. 1947'de Cleveland'a dünyaya gelen ve çalışmalarını San Francisco'da sürdüren bir fontana... Kariyerine besteci olarak başlamış ve 40 yılı aşkın bir süreyi kapsayan sanatsal üretimi boyunca gündelik hayatımızı çevirilen gizli müziğin çarpıcı yollarla dikkatimizi çekmesini sağlayarak inceliklerini açığa çıkarmaya gayret etmiştir. Fontana'nın müzik üretiminin bir yolu olarak dinleme eylemini öne çıkaran yerleştirmeleri görsel ve mimari ortamlara dair algılarımızla etkileşime geçmek ve onları dönüştürmek için sesi heykelsi bir mecra olarak kullanır. Arter'in bir Fontana'ya özel olarak sipariş ettiği çok ekranlı ve çok kanallı yerleştirilmesi İON'un yeni sesi, sanatçının Türkiye'deki ilk ses sergisi olmasının yanı sıra bir sesin ürettiği imaja ve bir imajın yarattığı sese yönelik araştırmalara odaklanan Acoustical Visions, akustik görüntüler başlıklı serisine de önemli bir ekleme niteliği taşıyor. İşte şimdi Fontana ve Ferrelli'ye mikrofonu uzatıyoruz. Evrim Altun yönetiminde bir alan kaydı. İki akşam üst üste sizlerle buluşacak. Hadi gelin hep birlikte dinlemeye başlayalım. Açık Dergi. Mr. Fontana Mr. Mr. Fairley, uh, Thank you so much for this interview both for Open Radio Açık Radyo and Art Unlimited uh, Arts Magazine. Sayın Fontana, Sayın Fereli, Açık Radyo ve Art Unlimited adına bize ayırdığınız we'll bu özel zaman we'll için okay. size özellikle okay. teşekkür ederek sözlerime başlamak so press... istiyorum. Sanırım evvela zaman unsurundan bahsetmekle söyleşimize başlayabiliriz. Zaman mevhumu ile kendinizi, yapıtlarınızı nasıl yan yana getirdiğinizden söz eder misiniz? Zira sanatçıların kariyerleri boyunca meydan okudukları belli başlı unsurlar arasında zaman geliyor. Zaman kıymet ve ölümsüzlük gibi mevhumlarla sanatçıyı baş başa bırakan önemli bir ölçüt olarak ele alınırsa sizin bu kavramla ilişkiniz nasıl kuruluyor? Bir fontana şöyle cevaplıyor Eri Malto sanırım bu projemde de daha önceki birçok projemde olduğu üzere zamanın tarafımızdan mevcut normal algısına yönelik bir yapı söküm içinde oldu zamanın normal algısını ters yüz edip onu kapatmak gibi bir tavrın imkanı üzerine odaklandım. Böylece içine dahil olduğum uzamın verdiği esriklik halinin deneyimini gözeterek belli bir büyülenme hali içerisinde imgesel bir nakil durumu ortaya koydum. <gülüyor> Çünkü daha kayıt süreci esnasında aldığım hareketli görüntülerin dahi oluşumu sırasında kendi zaman algımın yapı sökümüyle hemhal oldum ve hem imgesel hem de sesle ilgili bu mevcudiyet halinin keşfi ve sunumuyla ilgilendim. Bu esiklik hali esnasında türlü kayıtlar aldım. Arterde ortaya koyduğum bu ortamın düz mantık algısı babında ne bir başlangıcı ne de sonu mevzibayız. <gülüyor> So, as a curator, Mr. Fereli, how Sayın Fereli, you decide to... küratör olduğunuz bu özel projenin başlangıç ve son tarihlerine hangi kıstaslara göre karar verdiniz? Şöyle cevap veriyor Melih Fereli. Aslına bakarsanız bu hiçbir zaman yaptığınız plana göre işlenmez. Zaman mevhumunun kıymeti benim için oldukça öne çıkan bir unsurdu. Bill ve Ben 2017'de tanıştığımız sırada Arter'in yeni binasının yapım süreci içindeydik. Daha o zamandan bu yeni projenin Arter'in karbon isimli mekanında sunumunun gerçekleştirileceğinden ikimizin de şüphesi yoktu. Bill, teklifimi büyük bir nezaketle kabul ederek bu projenin İstanbul'a odaklanması fikrimi onayladı. Başlangıçtaki zaman durumu epey bulanıktı diyebilirim. Daha da önceye gidersek, yeni binadaki açılış sergimizden de evvel Bill'i İstanbul'a davet ettim. Maksadım, Kent hakkında bir fikir elde edebilmesini sağlamak ve bir başlangıç noktası ortaya koyabilmekti. Our exhibitions in the new building. I invited Bill to come to Istanbul for him to get to know Istanbul and to start making recordings. And he's a very diligent artist. Bill Hayal dünyası Engin bir sanatçı olarak adeta bir ATM makinesiyle 7/24 ölçeğinde rekabet halinde olduğunu söylemek isterim. Öyle bir sanatçı. Bu meyanda kendisinin boğaz için. Altın Boynuz, Haliç ve Kent'in türlü noktalarıyla sarnıçlarında hem akustik hem görsel nice kayıt aldığını gördük. Bu da bende ilgili projenin öngördüğümüz zamandan çok daha önce tamamlanacağı yönünde bir izlenim yarattı. Aramızda gelişen mutabakat doğrultusunda açılışın ertesinde bu projeyi sunmak konusunda uzlaştık. Ancak açılışın 6 ay sonrasında ne yazık ki pandemiyle baş başa kaldık. Bu nedenle de programı değiştirdik. Ben Billing projesinin bu açıdan BNL esnasında 2021'de sunulmasından yana görüş beyan ettimse de yazık ki yine pandemi nedeniyle bu da mümkün olamadı. Bunun yerine programı sesli diziye dönüştürdük ve ben çalışmanın da Yağmur Ormanı projesinde izlenmesine olanak tanıdım. Zira yapıt hazırdı, artay koleksiyon dahilindeydi. <gülüyor> Uzun sözüm kısası, koşullar programa bakışımızı ve yapıtın dünya promiyerini sunma biçimimizi dönüştürdü. Böylelikle işin 22 Mart 2022'den itibaren arterde karbonda sunulmasında uzlaştık. Biennial'in dertlenmesiyle yapıtın Biennial esnasında deneyimlenmesi söz konusu oldu. Bilin çok önemli... ...vasıflarından biri... ...iyi bir dinleyici olarak... ...gerek nesneler, gerek öznelerle... ...doğayla ve insanla... ...giriştiği empati duygusu... Bu kariyerin oluşumunda Sayın Fontana'nın kendini nasıl yetiştirdiğini merak etmemek elde değil. Bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii işin dinleme kısmının beyinle, yürek ve hayal gücüyle olan bağlantısını da burada anmak gerekiyor. Bu uğurda aldığım kayıtlara erişebilmek uğruna kullandığım gereçlere erişimimin temeli ise... ...büyük ölçüde akustik ve bilime olduğu kadar müziğe de duyduğum kişisel ilgiye dayanıyor. Uh, uh, uh, uh, Boğaziçi ile temas içindeki bu projeyi oluşturan her bir ses parçasını... ...adeta birer küçük sonsuzluk birimi gibi kendi içinde biriktirdim denebilir. Devri daim bir kavrayışla, kendi içinde sürekli mücadele halinde olan bir enerjiydi bu. Söz konusu kayıt almak olduğunda, her nevi şeye ön koşulsuz bakabilmek gibi bir eğilim içinde olan biriyim. Bir şeyin içine dahil olduğumda edindiğim, mevcut titreşime vardığım o sürecin, Aynı anda hem analitik hem de ruhani, duygusal bir yoğunluk arz ettiğini söylemem gerek. Well well Melih Ferreli şöyle ekliyor. Çok iyi ifade ettin bir yıl, daha fazla katılamazdım. Bu doğrultuda dün projeyi basına ve kamuoyuna sunduğumuz esnada belirttiğim bir ifadeye yeri gelmişken, burada da tekrar yer vermek isterim. O da, yılın yalnızca tam, tam bir sanatçı değil, bir felsefeciyim, bilim adamı ve müzisyen olmanın yanı sıra ne kadar nazik bir yüreğe sahip biri olarak projelerine, aklını, bedenini, ...duyularını nasıl adadığıdır. Bill, istersen Evrim'i Avustralya'daki deneyiminden tekrar bahset. Zira bu tecrübe seni aşırı seviyede anın farkındalığı içine dahil kıldı. Bir Fontana tekrar söz alıyor... 1970'li yıllarda Avustralya'dayken dünyanın en iyi işi olarak nitelediğim yayıncılık işindeydim ve Avustralya Yayın Kurumu ABC için çalışmaktaydım. Bir radyo yapımcısı olarak ilk programlarımı orada yaptım. Sesle kurduğum ilk bağ kapsamında ilk sergimi Sydney'de düzenledim. Bana ne yapmak istediğimi sorduklarında ülkenin kuzeyindeki kimi sesleri kaydederek daha güneyde deneyimlenmesine vesile olmak istediğimi ifade ettim. Bu kapsamda bir yayın kurumuyla birlikte çalışabilmenin bana tanıdığı en büyük imkan sesi teknik bağlamda çoğaltmak ve taşınabilir kılmaktı. Türlü doğa birimlerine 8 ila 16 kanallı ses kayıt altyapılarına haiz kamyonetlerle erişmişliğim vardır. Bu süreçte 1978 Ekim'inde Güneydoğu Avustralya'da güneş tutulması olayına rastladım. Melbourne'ün 100 mil doğusundaydım. Bu süreçte ses kaydını alacağım nice canlıyı da düşününce önümde hayli sıra dışı bir durumun olduğunu çoktan biliyordum. Böylece söz konusu yağmur olmanına giriş yaptım. Ses kayıt ekipmanımı hazırladım. Normalde böylesi bir habitat içinde belli bir hiyerarşi söz konusudur. Her canlının çıkardığı sesin belli bir vakti, önceliği vardır. Bu sesler Melbourne'de sıklıkla spontan ve kaotik bir halde çiftleşme çağrısına denk gelirler. Güneşin belli vakitlerinde belli canlıların sesleri duyulur ve bunların asla bir yerde işitemezsiniz. And short enough, uh, in the minutes before the total eclipse, it, it, you know, instead of hearing like, uh, normally in that kind of habitat, if you're recording wildlife, you know, there's a kind of hierarchy of when birds sing, uh, at dawn, first light, certain birds sing as the sun rises, other, one, other ones sing, and, and you never hear them all together. Mm -hmm. And the reason they're singing, especially in springtime, is they're male birds looking for sex. <gülüyor> i̇şte tutulmadan yaklaşık bir 15 dakika öncesinde gölgeler değişti ve bu seslere de sirayet etti. Öyle bir hal aldı ki bu, canlılar adeta burada neler dönüyor şimdi der gibiydiler. Her yer karardı ve bu sesi de oldukça yüksek seviyede bir sessizliğe dönüştürdü. Ta ki her şey yeniden normale erişinceye kadar. Bu sahiden de inanılmaz bir ses kaydına dönüştü. Öyle ki aklımıza ilk gelen bunun bir daha ne zaman olacaktı? Bu durumu tanıdığım ses mühendislerinden birine danışmaya uygun bulduğumda bana söylediği, ilgili yağmur ormanında bu döngünün ta ki bir sonraki tutulma olan 5000 sene sonrasına tekabül ettiği oldu. Tecrübem, daha sonraki kayıtlarımın her birine yönelik odaklanmama zemin ve ilham hazırladı. Zamanın her bir birimin kendine özgü bir kıymeti olduğuna ve tüm bu süreçte ortaya koyulan seslerinde belli bir kozmik döngüye dahil olduğuna kani oldum ve bununla o zaman ilgilenmeye başladım. Sanat tarihine baktığımızda onu oluşturan nice elemanın soyutlamadan inanca, sesten yorumlama zenginliğine erişen bir topyekün yapıya dahil olduğunu ve bu yapıların da belli coğrafyalar, kültürler ve varlıklarla kendi içlerinde çeşitliliğe vesile olduğuna tanık oluyoruz. Sanatın evrimine baktığımızda kimi zaman yaşanan bu bütünleşmeler ve ayrışmalara bir sanatçı olarak sizin yaklaşımınız ne biçimde oluyor? Soruyu cevaplamaya medif vereli başlıyor. Sanatın taşıdığı işlevde belli bir dönüşüm yaşandığı görülüyor. Vaktiyle sanatın daha bütünleşik ve işlevsel olduğu yönündeki fikirden günümüzde sanatın daha algısal bir yola koyulduğu görülebilir. Bugünkü durumuyla sanatın herhangi bir şeye yaraması gibi bir unsur, mevzubayı bahis edilmiyor. Elbette sanat kendisi için var oluyor. Disiplinler birbirine doğru daha kolayca yaklaşabiliyor. Bütün disiplinler işin içine dahil olabiliyor. Tabii senin işin de değil bu bağlamda önümüze koyabileceğimiz çok büyük bir örnek olarak çıkıyor. Analitik bir zihin, duygusal bir akıl, giriciklik durumu ve bunun ele alınışındaki zamansal irade. Şöyle ekliyor bir fontana Melifer'in söylediklerini. Belli bir kaydı alırken onu yarıda kesip geri çekilip tamamıyla analitik olarak inceleme yoluna gitmiyorum. Bu daha ziyade ana gösterdiğim bir reaksiyon olarak adlandırılabilir. Tam da bu bil diye you cevap veriyor Melifeli. Sen ana reaksiyon gösteriyorsun. Öyle ki bu salt anın ta kendisi için değil ama senin kim olduğuna yönelik olarak da bir önem arz eder hale geliyor. Bu biricik koşullar anın kendine özgülüğü bir araya geliyor, bir bütünlük inşa ediyor geldiğin nokta tam da bu olsa gerek. Yani tam da senin belirttiğin gibi bu son derece sezgisel bir süreç. Bir fontan alıyor geri sözü. Öyle ki aldığım her kaydın bir biçimde bir başka kayıtla ilgili olduğunu hissettiğim oluyor diye ekliyor. Aklımda hayal gücüm ve yüreğimde yaşadığım bir refleks hali. Tıpkı kişisel kayıt tarihimi dinlerken ondan özel bir anı daha deneyimlediğim fikrine erişmek gibi bu. Gerçekten. Hmm. Elbette sesin içerdiği mahremiyet, kişisellik, ona çok daha fazla imgesellik ve soyutlama potansiyeli katmanı kazandırıyor, adeta su gibi. Kesinlikle diye cevap veriyor Meliferilli. Ses son derece soyut bir mevhum. Her şeyi içerebiliyor. Her şeye erişebiliyor. Akıl almaz. Engin. Her anı biricik. Sesin mahareti burada. Zaten güneş tutulması kaydında da bu biricikliğe tanıklık ettin. Buna mukabil bizlerin kişisel yaşam döngüleri ne kadar kısa değil mi? Maksimum 100 yıl yaşayabiliyoruz ve kendi sınırlı yaşam döngümüzde bir anın döngüselliğiyle Evrenin mevzubahis döngüsellik oranını mukayese ettiğimizde evreninkinin nedenle uzun, devasa olduğunu görüyoruz. Meğer ne kadar ufağız, miniciz. Tam da bu sebeple zaman ne kadar önemli ve değerli hale alıyor. Melifield'in sözlerini bir Fontana şöyle tamamlıyor. Bana kalırsa sanatı bu koşullarda icra etmek de bununla ilgili zaten. Tamamen o anda hazır ve nazır olabilmek bu. Ve bu şartlar altında kullanılan materyalde deneyim uğruna hayli önem arz ediyor. Ayrıca bir, sen bu John biçimde Cage müzik de yapan birisin diye uyarıyorum Elif Erli. Bunu evet. sana söyleyen John Cage olmuştu. Bana anlatmıştın so ve bu senin sesinle de kayıt altına alınmış well, bir bilgiydi. Cage, my... Şöyle söylüyor Fontana, John Cage bana bir müzik kompozisyonu tabiri adına kişisel felsefemin ne olduğu sorusunu yönelttiğinde aktif dinleyici halimin benim müzik üretimine sevk ettiğini ifade etmiştim. Ve karşılık olarak kendisinden tatlı sert bir gülümseme almıştım. <gülüyor> Doğrusu John Cage kulaklarına kadar müzik taşıyan biri oldu diye ekliyor Meliferelli. Bir fontane devam ediyor. Bu fikre daha onunla tanışmadan evvel felsefe yüksek lisansı alırken üniversitede sahiptim. Zira ilgili soru bana kompozisyon eğitimi veren hocam tarafından da yöneltilmişti. Sorunun bana sorulmasının sebebi ise... Post Schoenberg kompozisyon eğitimi aldığım sırada gelmiş olmasıydı. Hocama yine müzik yapmanın aktif dinlemekle tarafımdan mümkün olduğunu söylediğimde yüz ifadesini unutamıyorum. Burada ne işin var? Dercesine bakıyorum. Şoka girdi herhalde diye söylüyor Melif Verili. Ama bu reaksiyonu şaşırmadım. Bir bakıma da matrak bir durumdu diyor Bill Fontana. Zira ben New York'a gitme karar vermeden evvel ilk başvurduğum ilginç Kolej'deki bir eğitmenin kuzeninin çağdaş bestekar Arnold Schönberg'in kuzeni olduğunu öğrendim. Öyle mi? <gülüyor> diye soruyor Mediferi ve kendisi de bir bakıma seni müzikten öteye yönelten figürdü. <gülüyor> Tam <gülüyor> öyle demeyelim diyor bir fontana. Hem <gülüyor> yani müzik var, müzik var neticede diye <gülüyor> diyor Meliferali. Ben de bir bakıma bu fikri taşıyarak zaman içinde geliştirdim. İnsanların beklediği müziğin yazımıyla kendi müzik pratiğimi yaratma arasında bir pozisyon oluşturdum. Bundandır ki müziğin yaratım sürecinde hiperfokus eğiliminin beni hayal gücümle nasıl etkisi altına aldığı söz konusu ola geldi. Sen de ifade <gülüyor> ettiğin gibi, diye diyor hiperfokus, kişiye gerçekten de çok dikkatli bir dinleyici olması gerektiğini söyleyen bir terim. Aktif dinleyicilik hali yani. Her neyse. Açık Dergi